Thank you. Gece geldi Ee, bu hafta da Açık Radyo 94.9 Babil'den sonra programında birlikteyiz. Ben Arçumant Gürçay, teknik masada arkadaşım Barış Demirade programın yayınında bana destek veriyor. Ee, programa e, canlı bir e, şarkıyla başladık. İşte yakın bir, e, yani çok yakın bir süre önce müzik marketlerde yerini alan bir e, albümden bir e, şarkıydı. Bugün e, albümün yaratıcıları, soduyo müzisyenleri, Sumru Ağır Yürüyen ve Orçun Baştürk e, konuğum oldular. İkinizin de yoğun bir tempunuz var biliyorum. İşte bu koşuşturma içerisinde beni kırmayıp geldiniz. E, çok teşekkür ediyorum ikinize de. Hoş geldiniz. Merhaba Merhaba. Hoş bulduk. Şuraya. Biz teşekkür ediyoruz. Merhaba. Aslında Açık Radyo dinleyicileri sizi yakından tanıyorlar. İkiniz de Açık Radyo'da program yaptınız. İşte albüm kitapçığının kapağında şöyle bir cümle var. Yani belki de her birimiz dinlediklerimizden oluşuruz cümlesi. Bence çok doğru bir tanımlama. Yani hepimizin müzikle olan yolculuğunda belirleyici anlar vardır. Ben de çocukluğumda evimdeki radyodan dinlediğim halk şarkıları, halk türküleriyle e, müzikal beğenimi oluşturdum. E, özellikle Balkan şarkıları çok erken yaşlarda dinlemeye başladım. İşte serke, e, Serde Balkan göçmenliği de var. İşte dolayısıyla bu tutku zaman içerisinde çoğalarak sürdü. 1988'de işte sadece dinleyici olmaktan çıkarak halk türküleri söyleyen bir grupta yer aldım. İşte 1991'de bir konser sırasında Muammer Ketencoğlu'yla yollarımız kesişti. 1993'te Ketencoğlu ve arkadaşlarının birlikte sahne aldıkları yeryüzünün yedi rengi projesi benim için tadına doyulmaz bir müzik şöleniydi. İşte 97 yılına kadar sürdü ve daha sonra bu proje e, Muammer Ketencoğlu Balkan yolculuğu grubuna dönüştü. 23 yıldan beri de açık radyo dinliyorum. İşte bir yıldan bugüne kadar da açık radyoda tüm dünyadan ve Anadolu'dan halk şarkıları dinletiyorum. Aslında tüm bu dinlediklerimiz hayata bakışımızın estetik ve ahlaki duruşumuzu da belirliyor. Yani aslında baştaki cümlede olduğu gibi yani ne dinliyorsak o yüz demek gerçekten de doğru bir tanım. Ee, ...sevgili Sumru, ...yani seni de işte 80'li yıllardan beri... ...izlemeye çalışıyorum ama... ...yani 93-97... ...arası yaptığınız o... E, ...yeryüzünün... ...yedi rengi projesiyle daha da yakından... ...tanıdım diyebilirim. Evet o zaman tanışmıştık gerçekten. Ee, o günden beri de keyifli takip ediyorum. Keza Orç'un da farklı projelerin... ...içerisinde yer aldı. Zaman zaman bir araya geldiğiniz projeler de oldu... ...ama bu farklı birikimler sanıyorum... Soğuduğu yoyla ilk kez bir şey, ete kemiğe büründü değil mi? Bu albüm, Ayhan albüm özellikle bu birlikteliğin ilk meyvesi diyebilir miyiz? Elle tutulur ilk meyvesi. E, ikili olarak evet. <gülüyor> Biraz bahsedebilir miyiz grubun kuruluşundan? Kaç yıldır birliktesiniz? Neler yaptınız? Şöyle, e, 2013'te e, bir araya geldik ilk konserde. Ee, ve ondan sonra da birlikte çal çalmaya karar verdik ve Şevket Akıncı bize katıldı. Hı -hı. İlk projemiz oldu Konju, ee, bir Konuşak. üçlü e, Hı -hı. proje oldu. Ee, daha sonra da farklı projelerde, daha çok geleneksel tınılı projelerde ve aslında aynı zamanda da işte bir takım özgür doğaçlama buluşmalarında da Hı -hı. bir arada çaldık. Ama bütün bunları yaparken bir yandan da e, ortak, e, yani farklı birikimlerin kesiştiği bir ortam ortak bir alan var. O alanda evet. bir takım şarkılar çıkmaya başladı. İşte birlikte çalma isteği bir belirdi. İlk önce davul ve vokal ve mandolin ve işte bir takım ufak tefek bir şeylerle ne yapabiliriz diye düşündük. Ama daha sonra panduri hayatımıza girdi bir şekilde. Gene bir tesadüf eseri. Ve ya Orçun'un davulcu olmakın dışında hem bir besteci hem de işte telli sazlarla ve de ...diğer e, müzikal birikimleriyle e, bir e, buluştuk ve bu Hı -hı. hale geldi aslında. Hı -hı. Tabii albümde de başka taklalar attık yani bambaşka evet. bir hale Hı -hı. büründü. E, özünü yitirmeden onu da belki Hı -hı. daha sonra anlatırız. Orçun da ben şeyden hatırlıyorum tabii Açık Radyo'da uzun yıllar e, suyun kalabalığı diye bir program e, yapıyordu. Geç saatlerde hafta evet. içi yayınlanıyordu. Ben genelde Açık Gazete'yi geceleri dinliyorum. E, tabi hani bugün ne var açık gazetede merakını beklerken tabi o müziklerle e, besleniyorduk. E, yani güzel bir program işte rock müziğinden caza, dünya müziğine çok güzel modern e, seçkilerle e, keyifli bir müzik programıydı. Kaç yıl sürdü bu program Orçun? E, dört buçuk beş dört sene sürdü galiba. Geçen yıl mı sona erdi? Iki, iki evet e, artık tabi <gülüyor> Çok, biraz uzadı benim için. Başka da işler olduğu için <gülüyor> devam edemedim. Yani. Sen de birçok müzik grubuyla birlikte oldun. Yani işte geçen gün bir yazıda okudum. İstanbul Blues Kumpanyası'nda da çalmışsın. İşte Replikas Kırka gibi gruplar. Kısaca bahseder misin? Tabii Müzikal yani Replikas ya benim gelene kadar. Tabii. Replikas benim grubum aslında. yani Davul çalıyordum yani. orada. Hı hı, evet. Beste de yapıyordum gitarla. Ondan sonra Kırıka Kırka. Kırka da vardı. Orada da farklı bir şey deniyorduk. Orada da e, Ege Müziği ve Zeybekler çalıyorduk. Genelde dokuz vuruşlu e, müzikler çalıyorduk. E, ya karşılama çalıyorduk ya da dokuz vuruşlu Zeybek çalıyorduk. E, yani şey... <gülüyor> evet, çok şey bir 21. evet Hı. yani uzun bir süre bu size bahsetmeye çalıştığım şey 20 senelik Hı. bir Hı. bir süreç Tabii hemen özetlemek de kolay olmuyor Hı. hayat denebilir yani evet gerçekten <gülüyor> koca bir ömür ya, gerçekten ama yani burada tabi müthiş şeyler yaptım anlamını gelmiyor ama en azından Hı. uzun bir zaman dilimi Hı. olduğu için e, fakat tabi şeyle e, ...böyle bir araya gelmemiz de çok... ...çok... ...çok ilginç, çok hoş. Çünkü biz... Hmm, e, ...böyle çok... ...köklere dair bir şey yapmak istiyorduk aslında... ...Sümrü'yle birlikte. E, yani ben... ...mesela davulcu kimliğimden biraz sıyrılmak istiyordum. Hı hı. E, onu sanırım... ...başardım. Yani... Şimdi mesela başka bir davulcu arkadaşımızla evet. çalışıyoruz. Ben davul çalmak istemiyorum artık çünkü. <gülüyor> mesela Panduri çok güzel bir renk atmış bu albüme gerçekten. Evet o da e, Sun'un söylediği gibi ilginç bir şekilde e, bu Panduri kırıktı aslında. Gitar kafede Kadıköy Gitar Kafede biz bunu bulduk. Sonra ben bir evet. şey çalmaya başladım. Hatta şu Bunu ilk çalmaya başladım. Ondan sonra Sumru'da pe, çok pentatonik bir... Aha. gibi bir şey söylemeye başladı. Sonra çok biz dedik ki bu aleti şey yapalım. Yani şurası kırıktı. Biz bunu tamir ettirelim. Ee, ve e, tamir ettirdik. Çok güzel. <gülüyor> ve beste yazmaya başladık aslında. Yani öyle gelişti. Evet. Onu teşekkür edelim bu arada. Evet, <gülüyor> panduri, onu onu, onu, onu, kum, kurtun, kurtun, onu müziği nasıl tanınamak daha doğru olur ya? Folk müziği yapıyorsunuz, evet. Hani... Alt folk diyoruz, yani altern evet. alternatif folk evet. galiba. Yani bir evet. bir etiket yapıştırmak gerekirse bu hı hı. doğru gibi görünüyor bize. Evet, diğer yani hani bir rafa koyulunulacaksa evet böyle. Evet. Ama e, işte köke dair bir şey söylüyoruz. Bir taraftan da. Dinlediğimiz ve gönlümüzün gittiği başka yerler var, bildiğimiz başka yerler evet. var, denemek istediğimiz hı. tınılar var. Yani kendimizi tutmadığımız hı. bir alanda var. Bu girişte çaldığımız şarkı bir Hint metni üzerine yapılmış bir şarkı Evet, Kebir'in... E, 15. yüzyıl evet, yani. Evet, Kebir önemli bir şair hı. ve sufi. Hı hı. O da da ama ön önsözünde rastladığımız Hı -hı. bir şeydi, bir bir, çok... bir, bir alıntıydı, Hı -hı. çok etkilemişti bizi. E, Orçun'un sözleriyle kolayca buluşturabildik. Zaten sözler ve müzik evet. e, çok rahat birbirini bulduğu için belki. Hı -hı. E, Gerçekten e, çok hoş. Bir bir soğduyor var diyebilirim. Tabii. Yunus Emre var, yani Aşık Veysel var, Uygur metinleri var, yani daha birçok şey var. Klasik folktan daha farklı bir tat var yani şarkılarımızda gerçekten. Şimdi bir şarkı da dinleyelim mi? Çalmak Bizden mi yoksa şey mi Albümden mi? Siz istersin? bence devam edelim. <gülüyor> Peki, Sonra rahat, rahat rahat konuşalım. Mesela şu bir Uygur fal bunu hmm. çalabiliriz. E, ya da bahsedelim istersen. Nasıl çok sevinirim. Şey oldum, Sonra ben de ona dair bir şey anlatacağım. <gülüyor> Öyle Dinlerken mi? Tamam. Aklına tamam. bir şey, tamam. <gülüyor> şey an anım <gülüyor> Tamam, yaşasın. Ee, şöyle e, bu ırk bitik e, diye bir kitap var. ırk bitik tamam. e, eski bir Türk runik Türk yazısıyla. Uygur... E, hı hı. ...dialektiyle yazılmış hı hı. bir metin ve... E, ...Min da mağaralarında bulmuş... ...çok çok en eski metinlerden biri... ...ırk bittiği merak edenler... ...hem internetten bulabilirler... ...işte üzerine yazılmış birçok araştırma var... Hı hı. E, yorum üzerine vesaire... ...onun içinde... E, ...bir takım paragraflar var... ...bunlar bir takım hikmetler gibi yani... ...bunu okuyorsunuz... ...işte bir şekilde o şey size... ...paragraf çıkıyor, bir, bir şey atıyorsunuz falan... E, Tabi oradan bir yorum yapmanız lazım. Hayata ve o ana dair Hı -hı. belki. Ee, günün sözü gibi de olabilir. <gülüyor> belki size ne düşüyor. Fakat şey bazılarında bu fal iyidir. E, yalabık ol var. Bazılarında da edgü ol var. Biz edgü olla yani bu fal Hı -hı. iyidir şeklinde yorumlanabilecek Hı -hı. olan beş tane e, paragrafı aldık. Çok güzel. E, orçun'un e, e, müziği üzerine e, işte Çaldık. Onu dinliyor muyuz sizden canlı Hadi bir. Hadi bakın. Hadi ver dört o zaman. At karşısın, karşısın, karşısın Üç bollukta talulaban, talulaban, talulaban Gınka öttü, ge ötmüştü, ötmüştü, ıtmıştır. Korkma, et öttün, ayınma, ayınma Et gütü yalvar Tirença bilinler, et edgü. gü yalvar tirrança bilinler ediyor Bir tab oku yüz volttı yüz tabbukkı poltı bir tabuku yüz volttı yüz tabbukkı min poltı. Yusta bulku, ming boltu, ming ta bulku, tüm ben boltu. Yusta bulku, ming boltu, ming ta bulku, tüm ben boltu. Asık barın etki yok. Asık barın çabı lingler etki yok. Esri togan kuşman, ürünk esri togan kuşman. Çıntanıgaç üze olurup ban, çıntanıgaç üze olurup ban. Ürünk esri togan kuşman, ürünk esri togan kuş. Çıntanıgaç üze olurup ban, çıntanıgaç üze olurup ban. Ben güle yürmen, un çabilingler yok. Ben güle yürmen. Çebi İngilaret İngiltere etki yok Boğuz bulatıyordu Bodun üze yagdı Kara bulatıyordu Kamagüze pişti Yaş o tündü Yılkıka kişike etki volttu Tarık pişti Yaş o tündü Kaki şike, etki, bol, ança bilinle şu. Evet. Teşekkürler Barış. Evet. Barış bize perküsyonlarda eşlik etti. Evet, gerçekten çok Sağ hoş. Bu, hani Demin bahsetmiştim ya, bu albümü alıp da bu şarkıyı ilk dinlediğimde aklıma şey geldi. Benim anneannem Tatardır. Ben hatırlıyorum çocukluğumda düğün şarkıları söylerdi. İşte Sit Osman Saray, Saldırganay. Şimdi aynı <gülüyor> o şeyi yaşadım gerçekten. Çok çok güzel ama gerçekten. Sağ ol. Yüreğinize sağ ol. Sağ ol Erdoğan'cım. Şimdi ne yapalım, albümden bir şarkı dinleyerek devam edelim mi? Albüme adını Tabii. veren Ay Ana. Tabii. Biraz bahseder misin şarkının oluşum sürecinden? Sözler sanıyorum sana mı ait? Müziği ee, orucuna. E, öyle e, ama şunu da söylemek gerekir ki bizim başucu kitaplarımızdan biri Eski <gülüyor> Uygarlıkların Şiirleri. Evet. <gülüyor> Ee, Talat Sayı Salman'ın evet. e, evet. e, çevirisiyle hı hı. dilimize kazandırdığı şiirler e, sözlü edebiyat diyelim. Hı hı. Oradan bir e, Gabon pigmelerinin bir şiiri dikkatimizi çekmişti. E, Ay Ana, oradan tabii yani hı hı. şiirin bütünü değil tabii, ama e, tabii ki kendi katkılarımız da var. Müziğe göre değiştirdik biraz hı hı. da. Hı. Yani bizi çok etkileyen yani o basitleyle işte yani Anladım. inancıyla dil Doğaya doğayı olan şey değil mi o yani evet, e, evet. seslerini şu evet, evet. çok güzel evet. o zaman şimdi ay anayı dinliyoruz Sevgili dostlar Açık Radyo 94.9 Babil'den sonra programında bugün iki konuğum var. Geçtiğimiz günlerde ilk albümlerini yayınladılar. Ay Ana isimli bir albüm. So Duyo grubunun müzisyenleri sevgili Sumru ve sevgili Orçun. Ee, kolektif bir çabanın ürünü ben yani işte ne bileyim albüm kapağından işte kayıtta yer alan e, müzisyenlere kadar biraz onlardan söz edebilir miyiz kimlerin e, emeği oldu bu çalışmada? Ee, Şunu ben önceden söylemek isterim ee, kapakla ilgili çok hassasız hı hı. yani çok kapak gerçekten. konusunu e, çok önemsiyoruz e, çünkü böyle genelde bizim e, böyle müziklerde yani ya sanatçının resmi oluyor ya Hı -hı. çok kötü bir sanat çalışması artwork oluyor Hı -hı. Ee, biz bundan nefret ediyoruz yani böyle olmaması evet, gerektiğini evet. düşünüyoruz dolayısıyla böyle bir estetik bir çalışma çok güzel e, yapmaya çalıştık umarım yani başarılı olmuşuzdur orada da Yeşim nerede bir Hı -hı. Kanada'da yaşayan bir arkadaşımız var Hı -hı. E, onun aslında Brenna McCremmen'ın bir albümünden eee Brene McHenry'nin bir albümünü Turkuaz diye bir çalışmasını görüp Yeşim Tosunlar'ın tamam. sanat çalışmasını yapmıştı onu görüp dedik ki yani zaten Brene zaten yani Aida Mori Tabii. falan hep yani hem çalıştık hem çaldık hem zaten Sumrun'un çok eski çok eski arkadaşı ben yeni tanışmış olsam da ee, ve e, onu onun bir kapağı yapmasını hı hı. çok düşündük. Ama çok bu, bu, bu fotoğrafı özellikle kullanmak istedik hı. ve e, hiçbir şey de yazmasın dedik. Kesinlikle. Yani Bir çocuk ve bir ceylan. Hı. Evet. Çocuk da Sumru zaten. Evet. Harika. <gülüyor> bu ne zaman çekilmiş Sumru? Yani bu ceylan. Ben <gülüyor> küçükken. <gülüyor> Harika. Neresi bu fotoğrafın? Ee, burası Bandırma. Bandırma. Ee... Çok güzel. Ya da hiçbir yer. Ya da hiçbir yer. Evet anladım. Peki şey yani. Bu, bu çok... tabii bir, bir, bir ayağı işin. Tamam anladım. Sizi mi? bölmek için değil ama evet. bir, bir ayağı işin. Hı -hı. Diğer kısımlarını istiyorsan kedi müzik. Ender <gülüyor> Ay, evet Akay, tabii kayı and kayıt, and kayıt, and kayıt and kısmını sana. Evet şey de ekleyelim aslında. Ee, Yeşim e, bizim YouTube'daki ve de ileride sahnede yer alacak olan video tasarımlarımızı da yaptı. Çok güzel. Ee, bazı videolarımızı da Orçun yaptı, onu da söylemek isterim. Harika. Ee, albümü Kedi Müzik'te kaydettik. Tamam. Ee, sevgili arkadaşım e, Ender Akay hı hı. ve e, Ömer Taşkın'la birlikte... Hı. Yani onlar da gönül vererek gerçekten çalıştılar, can, can, canlarından vererek kesinlikle, çalıştılar kesinlikle bizle Din, birlikte. Dinlerken hissediliyor emin <gülüyor> ol. Yani. Evet, yani çok keyif, keyifli yapılmış çalıştım. bir iş her şeyiyle, kapağıyla, kayıklarıyla. Evet yani Ender ayrıca onu söylemek <gülüyor> isterim, ee, e, Tanju Duru, yani bir ıssızı birlikte evet. yaptığım arkadaşım evet. e, gittikten sonra, öte dünyaya yani geçtikten sonra son noktada e, yardıma ihtiyacımız oldu hmm. toparlamak için albümü. O da... Duru zamanlar mıydı? E, yok, Sor Duru zamanlar değil, ıssız. Isız ama pardon, doğru, için, doğru, doğru, doğru doğru Duru zamanlar... Öncesi. Hmm. Ta, Tanju'nun albümüydü. Onu yaptığı... E, evet. <gülüyor> derdi, e, evet. E, sizin e, prodüktörlüğünü, düzenlemelerini, hemen her şeyini Tanju yapmıştı. E, ama bir şeyler eksik kalmıştı en sonda. Onları tamamlayan dostlarımızdan biri Ender. Elinden geleni yaptı. O zaman tanışmıştım. Daha, daha doğrusu küçüklüğünü biliyorum Ezra Kay vasıtasıyla. De. Ama e, mozaikten dostum, Boğaziçi'nden arkadaşım. Ama e, yani o zamanki o e, ne bileyim yani... E, işte yani tanımak evet, evet, lazım Ender'i. Evet, evet, evet. e bize öyle bir e, ercmenti e öyle bir Hı -hı. mix bıraktı ki yani e, biz ertesi gün stüdyoya gittiğimiz zaman inanılmaz beğendik yani. Çok o güzel. kadar pırıl pırıl. anlamış ki müziği. O evet. evet. kadar güzel mix bıraktı ki. Pırıl pırıl bir mix Hı -hı. ve evet. yani Hı -hı. onun hakkını vermek lazım. Evet. Aynı şekilde Aynı Ömer güzel. de öyle. Çok çok güzel. Fakat öyle şeyin e, Akay'ın Ender'in evet. Ender dokunuşları çok <gülüyor> önemliydi albümde onu da mutlaka harika, söylemek harika. lazım. Şey bir de değişik çalgılar da var. Onlardan da söz edebilir miyiz? E, ha, şimdi albümdeki pandori, hemen her, e, her her enstrümanı Orçun çaldı. İşte ha. ben söyledim tamam. biraz su çaldım, e, biraz klavye çaldım, mandolin çalıyorum zaten Tabii. ama kalabalık. Çok fazla kalabalık değil yani çok fazla coşmutmadık Yani e, sahnede ne çalıyorsak ona Hı -hı. biz e, albüm kaydında ne eklenebilirse makul olarak onları Hı. eklemeye çalıştık. Hı -hı. Zaten sadelikten çok da ödün vermek istemiyoruz hiçbir şekilde. E, ama bir konumuz var Hı -hı. E, albümde Elif Canfeza evet. Gündüz. E, Hı -hı. Klasik kemence, çok güzeldi çalan renk atmış. bir dostumuz, çok evet. değerli bir sanatçı, genç ve çok, yani gençliğinde söylemek istiyorum, çok olgun çalan bir insan, çok yani çok şanslıyız gerçekten, herkes. hem emek veren herkes açısından. Yani hem de çok işte güzel. hep öyle yani evet, evet, <gülüyor> toparlayamadım anladım, anladım. şimdi <gülüyor> Hangi parçada? Hı, eşlik... Dördüncü parçamız aslında, aslında çalabiliriz A Acı, Acı Türkü dinleyelim evet. o zaman hem Dinleyelim evet hem Elif'e de buradan bir selam Evet hı. çok selam olalım. söyleyelim O zaman evet. dinliyoruz So Duyo e, grubundan Acı Türkü Take esinlenmişsiniz albümünüzde. Mesela Aşık Veysel'den de bir hmm. e, ezgi var. Derdimi Dökersen. Şimdi onu da dinleyelim mi? Tabii. Nasıl tamam. istersen. Derdimi Dökersen. Derdimi Dökersen Derin nere? ol durur deri Sevgili Sumru, bu albümde senin sözlerini yazdığın şarkılar var, Orçun'un besteleri. Bir de sanıyorum ortak bir söz çalışması yapmışsınız, değil mi bu? Ondan ee, da bahsedebilir miyiz biraz? Tabi memnuniyetle. Ee, aslında. E İbrahim Metin'in e, gene Muammer'le Lüleburgaz'da, Lüleburgaz'da, Hı -hı. Lüleburgaz'da bir konsere Hı -hı. gittiğimizde tanıştığımız bir dostumuz. Hı -hı. E, bir edebiyatçı dostumuz ve müziyan dostumuz Lüleburgaz Trakya'nın kurucularında İbrahim Metin. Metin Hoca diyelim Hı -hı. bundan sonra. Hı -hı. E, Metin Hoca'nın o sırada yayınlanmamış şiirleri vardı yani... Yeni, yepyeni bir tamam. an, e, şeysi var şimdi yayınlanmış bir kitap var <gülüyor> sanıyorum orası için hazırladı onlardan birini yollamıştı e, yele bu son parçamız bizim albümün Born, son parçası evet <gülüyor> albümün son parçası e, sözleri çok sevdik e, onun üzerine bir beste geldi ama tabi o sözler öyle, o durduğu gibi durmuyor o kitapta ya da. Biraz tabii. değişti. <gülüyor> Birazcık elleyebilir miyiz, değiştirebilir miyiz diye sorduk. Tamam. <gülüyor> o da çok sıcak cevap verdi sağ olsun ve şey önerdi yani birlikte yazmış olalım bunu. yani Çünkü ben tamam. onun aslında getirdiği bir şey yani ham ondan. Yok böylesi daha güzel olmaz mı dedi. Birlikte yazmış olalım yani çok biraz soğuk. değiştirmiş olduk tamam. biz de. Müziğimiz güzel. <gülüyor> de yazmış olduk belki Hayır öyle yani. diyelim. Ee, öyle bir çalışma. O zaman onu dinleyelim şimdi olur mu? Aa tabii. Ee, evet. Yele. Bir at koştu rüyada, yeleleri rüzgardan. Dört nala bir rüya ki yetişemedim ardından. Orçun konserler de yapıyorsunuz değil mi Sodyo'yla yani ben 2016'da hatırlıyorum gelememiştim ama biraz bahsedebilir miyiz yani bugüne kadar konserler dinletiler yaptınız gelecekte yakın tarihte var mı yeni Tabii. bir konser ee, kimlerle? Gece gezmesinde çalacağız şöyle. Ee, kaç Festivali'nde 28 Haziran'da. Tamam. Hı -hı. O var. Önümüzdeki konser o. Evet binada Hı -hı. saat yedi buçukta çalacağız. Hı -hı. Ee, bize eşlik edecek dostlarımız Kimler var. var. Bundan, bundan sonra Hı -hı. mümkün olduğunca so diyor ve dostlar olarak e, de olmayı düşünüyoruz. Tamam. Bu konserimizde bize demin de dinlediğimiz Hı -hı. Elif Can Feza Gündüz eşlik edecek tamam. ve perküsyonlarda da Sevgili arkadaşımız Burhan Asdemir bizimle birlikte olacak. Çok güzel. Ama bundan sonraki diğer konserlerimizde bir üçüncümüz mutlaka olacak. O da tamam. sevgili arkadaşımız Onur Başkurt. Evet, çok güzel. Evet, zaman zaman başka müzisyen dostlarımız Hı -hı. da bizimle birlikte olacak. Daha keza Burhan ve Elif'le tabii. tabii ki birlikte oluruz. Çok güzel. Böyle bir şeyler düşünüyoruz ileriye dönük olarak. Hı -hı. Peki konserlerinizi takip etmek isteyen dinleyicilerimiz sosyal medyadan size nasıl ulaşabilirler? Yani ee, bir, evet. sayfanız e, sayfa, şey WordPress mı? sayfamız WordPress, var. E, Adresini verebilirsiniz. bedava olduğu için onu kullanıyoruz. Aslında para Aha. da verip kullanabiliriz ama yani Aha. bedavaysa bedava. Şey, diyor e, nokta, word nokta WordPress nokta com tamam. ...oradan e, takip edebilirler. Her şeyi oraya güncelliyoruz zaten. Onun dışında Facebook ve Instagram... ...her Sert şey zaten diyor ...denildiği zaman bulunuyor. Evet. Al albüm nerede yayınlanmıştı? Kalan müzikte sanırım. Tabii, değil mi? albüm kalan müzikten çıktı. Ee, ne kadar CD oldu aşağı yukarı bir hafta? Mayıs, Mayıs'ta, Mayıs'ta geçti tabii. Yani, tabii bir, ay zaman oldu, oldu. bir ay oldu neredeyse. Ee, aynı zamanda da... ...bütün dijital platformlardan Platformlar da, var. da var. Evet oradan izlenebilir Spotify edinebiliyoruz. Okay. Youtube'da işte videolarımızla birlikte Hı -hı. var. Orada oradan dinlenebilir. Okay. Yani isteyen merak eden her yerden dinleyebiliriz aslında doğru. bir şekilde. Evet. Ee, peki şimdi ne dinleyelim? Bir hmm, parçada çalalım mı? Canlı çalabiliriz belki. Olur valla. Ne dersin? Olur, olur. Olur. Hangisini çalalım? Nasıl isterseniz yani. Siz ne? Karar verim. <gülüyor> karar verim Tamam. Şey söylemeden, söylemeden şey aldık. Söylemeden aldık. Eski, tamam. eski eski ve Tamam. Şu Ama ver tamam. onu bana. Tamam. <gülüyor> Şimdi tamam. Bunu tamam. O zaman sizi dinleyeceğiz. <gülüyor> Ama şevsiz çalacağız. Klavyesiz olacak. Olur. Evet, Olsun. evet. Tamam. Tamam. tamam. Kısa bir versiyon yapabiliriz belki. olur Zaten olur. süremiz azalıyor. sizler haberini kulaksız dinlesin dilsiz kulaksız sözün can gerek anlayasın dilsiz kulaksız sözün Kim uzanırsın Yetmiş iki dil geldi Araya sınır düştü Evvel bakışı biz baktık Yermedik amül Vel bakışı, bakışı biz baktık, yermedi gamür asık. Yonus ister sen veli, yerde gökte dop doğru, her bir taşı Teşekkürler. Biz Sevgili teşekkür dostlar, bugün Hizmet. Açık Radyo 94.9'da çok sevdiğim iki müzisyen arkadaşımı ağırlamaya çalıştım. Geçen günlerde yeni bir albümleri yayınlandı. Kalan müzikte soğuduya grubunun Ay Ana albümünü edinin derim. Dinleyin. Yani grubun canlı performansları olacak. Takip edin. Ee, ne diyeyim yani son olarak dinleyicilerimize net söylemek istersiniz? Süremiz bitiyor. Bu şarkımızda sözleri Yunus Emre'dendi ve Tao Te Ching'dendi Lassun'un. <gülüyor> ee, dinlemek güzel. Evet. Farklı şeyler de dinlemek güzel ee, benim için, bizim için. Evet. ...buluşmak iyi bir şey. Kesinlikle. Gelsinler konseri arkadaşlar... <gülüyor> ...dinleyicilerimiz... ...ya da dinlesinler <gülüyor> işte... yani ...bir şekilde Kesinlikle. buluşalım... Aynen, aynen. ...demek istiyorum. Evet. İyi müziğe destek verelim. Bu popçular iyi falan değil. Aynen. Düzgün... ...müzisyenler var, arkadaşlarımız var. Aynen. Gitsinler ve... ...konserlerini dinlesinler. Çok teşekkürler gerçekten. Hem bu albüm için hem buraya geldiniz. Bir Keyifle... ...bir saat geçirdik birlikte... Teşekkür ederiz. Yolunuz açık olsun, konserleriniz ol. bol olsun, yeni ol. albümler gelsin. Çok Çok teşekkürler. Abi. Sevgili dostlar haftaya açık Radyo Babil'den, 94.9 Babil'den sonra da yeniden buluşabilmek dileğiyle. Hepinize e, müzikle dolu, iyiliklerle, güzelliklerle dolu bir hafta diliyorum. Esen kalın.